Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendim dinleyicilere. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Ve her zaman olduğu gibi programımıza bir öykümüzle başlamak istiyorum. Bugünkü öykümüzün adı Yardım. Bir arkadaşım vakfımıza gelerek... Fakir öğrenciler için burs parası topladığınızı duydum, dedi. Ben de her ay bir kişinin masrafını karşılamak istiyorum. Teklifini memnuniyetle kabul ettik. Çünkü bütün gayretlerimize rağmen bize başvuran öğrencilerin çok azına yardım yapabiliyorduk. Arkadaşım, Paramı vereceğiniz öğrencinin beni tanımasını istemiyorum diye devam etti. Ben de onun kim olduğunu bilmemeliyim. Bu hassas insan burs verdiği öğrenciyi minnet altında bırakmamak ve yaptığı hayırla gururlanmamak için böyle bir şart ileri sürüyordu. Kendisine o konuda teminat verdiğimden cebinden para dolu bir zarf çıkartarak masanın üzerine bıraktı. Arkadaşıma teşekkür ederek uğurladıktan hemen sonra odama 18-20 yaşlarında bir genç girdi. Çekingenliği her halinden anlaşılıyor ve sarıya çalan solgun yanakları konuşurken yer yer pembeleşiyordu. Onu hemen yanımdaki koltuğa oturtarak rahatlatmaya çalıştım. Fakir bir ailenin tek çocuğuydu. Üniversiteye yeni başlamıştı ve maalesef tahmin de ettiğim gibi böbrek hastasıydı. Bu yüzden yardıma ihtiyacı olduğunu büyük bir sıkıntıyla anlattı. Masamın üzerine onun için bırakıldığına inandığım zarfı kendisine uzatırken, sen merak etme evlat dedim. Her ayın başında paran hazırdır. Bursu'nun bu kadar çabuk eline ulaşması karşısında şaşkına dönmüş ve ne diyeceğini bilememişti sevinçle yaşaran gözlerini benden kaçırmaya çalışarak zarfı aldı ve dualar ederek iç cebine yerleştirdi arkadaşımın gönderdiği zarfları yerine ulaştırıp o mutluluk tablosunu tekrar tekrar yaşayabilmek için artık ayın başlarını iple çekiyor ve rahatsızlığından dolayı gelemediğinde zarfını aynı fakültede bursalan arkadaşlarıyla gönderiyordum aradan bir hayli zaman geçti Arkadaşım da yaptığı hayrın makbule geçtiğinden emindi. Fakat çok üzüntülü olduğum bir gün camide karşılaştığımızda ben de seni aramıştım dedi. İşlerim dün sabah nedense birden bozulduğu için artık burs veremeyeceğim. Söyledikleri karşısında hayrete düşmüştüm. Ya Rabbi nasıl bir tecelliydi bu bilemiyordum. Sırtını sıvazlayarak Allah senden razı olsun kardeşim dedim. ''O paraya lüzum kalmadı zaten. Biraz önce kıldığımız cenaze namazı burs verdiğin öğrenciye aitti. Artık ona sadece fatihalar gönderebilirsin.'' Kainatta müthiş bir denge, müthiş bir sistem, müthiş bir düzen var. Eğer biz insanlar su istimallerimizle, istismarlarımızla bu düzeni bozmaz isek, Cenab-ı Hak Errahman suresinde de ifade ettiği gibi, وَالْسَمَاءَ ve وَوَضَعَ الْم۪يزَنَ Cenab-ı Hak semayı, arzı bir mizan çerçevesinde, bir ölçü çerçevesinde yaratmış ve her şey bir sistem bir mizan, bir denge üzerinde hareket etmekte bundan dolayı neden dolayı bize neler geldiğini veya neden dolayı bizden neler gittiğini Allah bilir biz bilemeyiz. Onun için hani derler ya her geceyi Kadir bil, her geleni hazır bil diye. Bu noktadan Allah biz insanların önüne çıkarmış olduğu fırsatları değerlendirerek acaba bu amel, bu hizmet benim kurtuluşuma vesile olur mu diye o hizmeti kaçırmama Veyahut da acaba bu günah, bu haram, benim Allah korusun, cehennem çukurlarından bir gayyaya, bir çukura düşmeme sebep olur mu diye de endişe edip o günahlardan uzak durmak. İşte havf vereceği korku ile ümit arası denge insanın yapması gereken ölçülerden birisi de bu zannediyorum. Evet. Bugünkü Sohbetimizin ilk bölümünde bir soru var kıymetli dinleyiciler. Soruda büyüğümüze deniliyor ki kutlu doğum münasebetiyle gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam daha geniş kitlelere duyurma adına neler yapabiliriz? Bu konuda ifrat ve tefrite girmemek için bir kutlama çerçevesi belirlemek mümkün müdür? Diyor soruda. Soruyu isterseniz bir daha tekrar edeyim. Çünkü soruyu iyi anlarsak cevabı da iyi anlamış oluruz. Soru iyi anlaşılmazsa cevabın tam anlaşılması zor olsa gerektir. Kutlu doğum münasebetiyle diyor soruda.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 Allah Resulü aleyhissalatü vesselam doğumu ve yeryüzünü şereflendirmesi insanlığın yeniden dirilişi sayılır. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın doğumu ve yeryüzünün şereflendirmesi insanlığın yeniden dirilişi sayılır. Onun doğduğu günde bizim için bir kutlu bayramdır. Çünkü biz Rabbimizi onunla tanıdık. Nimete minnet ve şükran duygusunu ondan öğrendik. Yaratan ve yaratılan arasındaki ilişkileri, kul ve mabud münasebetlerini onun mesajlarıyla duyup anladık. Onun ortaya koyduğu yorumlar sayesinde kainat muhtevalı ve okunaklı bir kitaba dönüştü. Eşya ve hadiseler de adeta hakkı söyleyen ve hakka çağıran birer bülbül kesildi. Onun gelişiyle Yaslı çehrelerdeki keder çizgilerinin yerini En içten tebessüm emareleri aldı Onun ışığı Başlarımızı okşamaya başladığı günden itibaren Ebedi yokluk korkusunun ruhlarımızdaki tesiri kırıldı Sonsuzluk isteyen Sonsuzluk isteyen her insan öyle ya insan yok olmak istemiyor. İnsan kabre girip orada çürümek istemiyor. İşte sonsuzluk isteyen sinelerimize dost ikliminden vuslat muştuları gelip ulaştığı evet bir insan ötelere imanla gitmesi ve cennete ehil hale gelmesi onun adına bir bayramdır. Getirdiği mesaj vesilesiyle Bütün varlığın çehresine nur saçan Nazarları ahiret yamaçlarına çevirerek Topyekun insanlığa cennet ve cehennemi tanıtan Ve ebedi saadet yollarını aydınlatan Allah Resulü'nün Aleyhi ekmelüb teha'ya doğumu ise Bütün insanlığın ve kainatın bayramıdır Fakat acaba biz bütün insanlığa bir kurtuluş fermanı getiren Habibi Ekrem Efendimiz'i kendi büyüklüğü ölçüsünde sevebildik mi? Onu gereğince tanıyıp başkalarını tanıtabildik mi? Kutlu doğum dediğimiz mevlid-i şerifi onunla irtibatımızı ortaya koyma adına gerektiği gibi değerlendirebildik mi? Zannediyorum bu sorulara evet cevabı vermemiz zordur. Gerçi şimdiye kadar merasim türünden çok mevlid okumuş, okutmuşuzdur. Birkaç ses sanatçısı ve birkaç ilahici ile o geceye bir name katmışızdır. Birkaç paket lokum ve birkaç şişe gül suyuyla gönüller almışızdır ama maalesef bunlar katiyen onun büyüklüğüne yaraşır şekilde ve ona karşı sevgi, vefa, sadakat duygularını coşturacak seviyede olmamıştır. Tabii ki bu mevzuda yapılması teklif edilen şeyler ef'ali mükellefin arasında değildir. Yani kutlu doğumla alakalı olan faaliyetler farz, vacip ve sünnet gibi yapılması dinen istenen sorumluluklar kategorisinde mutalaa edilemez. Ancak o mübarek gün ve geceler münasebetiyle bir kere daha Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellemi yad etme, onun viladetini hatırlama ve nur efşan mesajını anlayıp başkalarına da anlatmaya çalışma çok değişik hayırlara vesile olabilir. Mevlid programları son senelerde kutlu doğum adı altında yapılsa da aslında yeni değildir ve menşei çok eskilere dayanmaktadır. Mevlid merasimi İlk defa Fatimiler tarafından Mısır'da tertip edilmiştir. Fakat genel kabule göre Ehl-i Sünnet çizgisi içerisinden mütalaa edebileceğimiz ilk Mevlid programı Selahaddin Eyyubi'nin eniştesi Muzafferuddin Gökbörü düzenlemiştir. Peygamber Efendimizi övmek ve onun şefaatine nail olmak maksadıyla Resul Ekrem hayattayken bile şiirler yazılmış kasideler söylenmiştir. Mesela Kab bin Züheyr, insanlığın iftar tablosunun huzurunda onu övmüş ve Allah Resulü tarafından tebrik edilmiş, teşvik görmüştür. Hassan bin Sabit de şiirleriyle iltifata mazhar olmuştur. İmam bu Kaside-i Büre adlı aşk ve heyecan dolu şiiri de elden ele, dilden dile dolaşmıştır. Daha sonraki dönemlerde de Müslüman şairlerin hemen hepsi naatlar yazmışlardır. Fuzuli, Nefi, Naimi, Nabi, İshak Efendi ve Şeyh Galip, naat denince ilk akla gelen peygamber aşıklarıdır. Ayrıca Resulullah'ın Aleyhi Ekmelü Tehaya'nın doğumu ve hayatını Metü sena eden ve Mevlid adını taşıyan çok eser kaleme alınmıştır. Alvar İmamı'nın da bir mevlidi vardır. Çocukluğumuzda biz hep onu okurduk. Bir bahisten diğerine geçerken, silsile-i şerifin de yer alan ve Allah'ım lütuf ve inayet yağmurlarını bizim üzerimize de yağdır. Sadece seçkin kulları içine içeri aldığın dergahının kapısını bizim için de aç. Bizi de haremine al manasına gelen, İlahi eskerem kerem kün Kabuli babı dergahı harem kün Beytini tekrar tekrar ederdik Diyor büyüğümüz Bildiğiniz gibi Mevlütlerin Türkçe'de en meşhur olanı Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat adlı eseridir Süleyman Çelebi Yıldırım Beyazıt zamanında Divan-ı Hümayun hocası olmuş Sonra da Bursa Ulu Camii'nde imamlık yapmış bir hak dostudur. Bediüzzaman Hazretleri Cenab-ı Hak bu adeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara rahmet etsin, yerlerini cennetül firdefs yapsın demekte, Süleyman Çelebi'nin mevlidinin kabulü ammeye masar olduğunu beyan etmekte ve mevlid hakkındaki değerlendirmesini şöyle dile getirmektedir. Mevlid-i Nebebi ile miraciyenin okunması gayet nafi ve güzel adettir ve müstehsem bir adeti İslamiyedir. Belki hayat-ı i İslamiyenin gayet latif ve parlak ve tatlı bir medarı sohbetidir. Belki hakaiki imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir. Belki imanın envarını ve muhabbetullah ve aşk-ı nebeviyi göstermeye ve tahriki en müheyyic ve müessir bir vasıtadır. Bütün bunlardan hareketle, mevlid ve miraç gibi vesilelerle Efendimiz'i bir kere daha ve daha engince yad etmenin mahsuru olmadığı anlaşılıyor. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini methedenlere karşı sükut buyurduğundan ve Ka'b bin Zuhir gibi şairleri tebrik edip onlara hediye verdiğinden dolayı misyonu itibarıyla kendisini methü ve takdir etmenin bir esas olarak sübut bulduğuna da kail olunabilir. Yani denilebilir ki o sükut buyurduğuna ve hatta bazılarına hediye verdiğine göre onu methetmek sünnet ya da en azından mendup. Efendimizin bazen işleyip bazen terk buyurdukları, Selefi Salihinin de sevip rağbet ettikleri işler de olabilir. Öyleyse Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula, Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan eder Allah ona. Diyerek, Peygamberimizin üstün meziyetlerini, güzel vasıflarını, ahlakının eşsizliğini, hayatını ve mucizelerini anlatmak ve nihayet onun şefaatine sığınmak, salatü selamlarla ona yönelmek mendup sayılabilir. Evet. Bu Süleyman Çelebi'nin ifadesini bir daha tekrar etmek istiyorum kıymetli dinleyiciler. Allah adın zikredelim evvela diyor. Vacip oldur cümle işte her kola. Hani Sözler kitabında Üstad Hazretleri birinci sözde öyle diyor ya. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi her işimizde onunla başlarız diyor ya. İşte Allah adın zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın Allah'ın adını. Her kim ol evvel ana, yani kim onu önceden anarsa, her işi asan eder Allah ona. Her işi Allah ona kolay eder. Onun için de o birinci sözdeki ilk ifade çok enteresan. Bismillah her hayrın başıdır diyor. Yani buna demek Bismillah'sız başlamak hayrın başlangıcı değil. Hayra Bismillahla başlanır. Onun için Bismillah her hayrın başıdır diyor. Çünkü bütün bunlar formül olarak ortaya konmamışsa da hepsinin aslı dinde vardır. Cenab-ı Hakk'ı zikir ve ona hamdü sena Peygamber Efendimiz'i yad etme ve ona salatü selam imanın gereğidir. Ne var ki bakın şimdi en önemli noktalardan birisine geliyoruz. Ne var ki bu güzel adette işi ticarete dökmemek gırtlak ağlığı yapmamak, riya ve sümalara girmemek çok önemlidir. Maalesef bu Türkiye'mizde bir sektör haline geldi. Biraz böyle entel, biraz sosyetik, biraz böyle İslam'a uzaktan göz kırpan, uzaktan böyle cik yapan ailelerin, vefatlarında, büyüklerinin ölümlerinde, onlar bu işin sektörünü oluşturmuş insanları çağırarak, 300 milyon 500 milyon 1 milyar herhalde büyük şehirlerde daha da büyük paralarla gelip mevlüt okunuyor maalesef. O mevlütü okutmakla sanki üzerlerine düşen bütün vazifeyi yapmış o mesuliyetleri yerine getirmiş havasında. Hani bir de çok para veriyorlar ya işte onun için burada bu işi ticarete dökmemek. Hiç unutmuyorum bir tanışımız bizi Kayınpederinin son anlarında ona bir şeyler anlatmamız için götürmüştü. Gittik. Biraz bir şeyler okuduk, anlattık. Evlatları, kızları, ailesi başının ucunda. Sonrasında bizi eve bırakırken elini cebine attı. İşte bir 50 milyon, yüz milyon mu, neyse şu anda hatırlayamıyorum. Dedi, "Hocam kusura bakmayın ama ben bu işin raycını de bilmiyorum. Şunu alsanız filan." Ya hayırdır. Ya dedi işte falan Cık, arkadaş biz Allah için geldik ya. Bu iş para için olursa bu işin önemi kalmaz ki. O da zannetmiş ki o, ben onu azımsadım. Ya hocam yani 200-250 ise hani şu anda yanımda yok ben sizin yarın iş yerinize getiririm bakın şimdi. Bu da maalesef Müslümanların en acı bir hali. Onun için buradan ifade ediyorum kıymetli dinleyiciler. Her zaman da ifade ettiğim gibi. Para ile yapılan hatimin, para ile okutulan mevlidin, para ile yapılan sohbetin, para ile yapılan bir şeyin Allah rızası için yapılmadığından dolayı ne diriye ne ölüse bir faydası olduğunu zannetmiyorum. Ne diriye ne ölüye bir faydası olacağını zannetmiyorum. Ancak onu okuyana bir faydası olur, cebine para girer. Bunun için yaptığımız işi Allah için yapacağız. Eğer Allah diye yapıyorsak Allah için yapacağız. Ha, eğer ticaret diyorsak o zaman orada bu işe Allah için demeyeceğiz. Adını ticaret koyacağız. Bilmiyorum arz edebildim mi? Bu noktadan paralar verilerek okutulan mevlüt veya hatimden Allah rızası için okunan 3 ihlas yani 3 kulhu bir fatiha daha makbuldür Allah indinde. Evet. Bu işi ticarete dökmemeli, gırtlak ağası yapmamalı. Yani bir de şu var yahu falan adamın sesi çok güzel işte illa o okumalı. Üstad Hazretleri yine bir yerde ifade ettiği gibi aslında biz Risale-i Nur'ları anlasak bütün bunların hepsi çözülecek. Onu okumadığımız için anlamadığımız için böyle duruma düşüyoruz. Melekler ve Allah o okuyanın sesinin güzelliğine değil o okuyanın şanına şöhretine değil onun ihlasına bakacak kıymetli dinleyiciler hani ihlas irsalesinde diyor ya zerre kadar ihlaslı amel batmanlarla yapılan ihlasız amele müreccahtır tercih edilir yani diyelim ki yüzlerce insan Allah için değil de başka şeyler için hizmet yapmış yüzlerce insan Allah için değil de Başka şeyler için bazı insanlara gitmiş gelmiş. Bunu bir tarafa koyun bir de bir insan koyun ki bu insanın derdi Allah rızası. Karşıdan hiçbir beklentisi yok. Sadece Allah için Allah'ı anlatıyor ve karşıdan da Allah'a kulluktan başka bir şey beklemiyor. İşte bu yapılan bir amel diğer yüz insanın yapmış olduğu yüz amelden hayırlıdır tercih edilir diyor üstad. Kim ne derse desin bunu acizane ben demiyorum Üstad Hazretleri diyor bu noktadan biz o okuyanın sesinin güzelliği güzel olursa baş tacı yani hem ihlasla okunursa hem Allah için okunursa hem sesi güzel olursa hem de kaidesine uygun okunursa ala râsı vel ayn başımız gözümüz üstüne ama orada Allah rızası olmayıp da ses güzelliğine bakılırsa işte birisi şarkı türkü okuyordur ses sanatçısının Öbürü de başka şey okuyordur. Belki böyle bir araya getirmekle yanlış oldu ama fakat netice itibariyle Allah için yapılmayan bir işin ne olursa olsun Allah indinde bir değeri yoktur. Allah'ı ve Efendimiz'i anma mevzuunda samimi olmaya çok dikkat etmek lazım. Bir insan Cenab-ı Hakk'ı andığında Gözleri gerçekten yaşarmadığı ve burun kemikleri dahi sızlamadığı halde her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Senden gö gayrı gözüm yaşım kimseler silmez Allah'ım Yunus Emre gibi der ve riyakarlıklara yalanlara girerek Efendimiz'e ait bazı günleri tesit etmeye kalkarsa Allah'a karşı yalan söylemiş Allah Resulüne de saygısızlık yapmış olur. Çok kıymetli dinleyiciler. Geçen hafta yaşadığım bir hadiseyi arz edeyim. Bir dinleyicimizden birisi yanımıza geldi. Ben tanımıyorum o abimizi. Aramış, bulmuş, sormuş, soruşturmuş. Ve şu ifadede bulundu. Bak dedi hocam ben sadece Allah rızası için seni ziyarete geldim. Orada bir iki arkadaş da yanımdaydı o arkadaşlar o kadar etkilendiler ki, o arkadaşlarımızdan birisi şunu dedi, yahu, şu ziyaret kadar samimi, tabi, güzel bir şey ben görmedim. Bu adamın hiçbir beklentisi yok. Sadece Allah rızası için gelmiş. Ve o yanımda duran arkadaşı o kadar etkiledi ki, bakın şu anda bile ben o abinin ismini bilmiyorum. Ziyaret etti, çay bile içmeden gitti. Şimdi bu noktadan, Günümüzdeki müminlerin maalesef yumuşak bir karnı bu. Yaptığımız işlerden Allah rızasına bir şey katıştırmamak, o saflığı bozmamak o kadar önemli ki. Çok şey yapıyor görünebilirsiniz. Çok hummalı bir faaliyette olduğunuzu zannedebilirsiniz. Bakın 24 saatinizin 20 saati oradan buraya buradan oraya Toplantılar, istişareler, şunlar bunlar, koşturmacalar olabilir. Ama bunun temelinde ben başarılı olayım. Ben şu kadar hizmet etmiş olayım. Ben insanların nazarında yükselmiş yücelmiş olayım. İnsanlar ne güzel hizmet ediyor desinler. Yahu nasıl koşturuyor, nasıl şöyle etti böyle etti desinler diye yapılıyorsa. Bunun Allah'ın da kıymeti yok. İnsanlar nazarında da kıymeti Sonrasında olmadığı anlaşılacak ve unutulup gidecektir. Çünkü Allah için yapılmayan işler suyun üzerine yazı yazmaya benzer kıymetli dinleyiciler. Yapılan işi Allah için yapmazsanız suyun üzerine yazılan yazı nasıl o suyun akıp gitmesiyle kalmaz, silini verir. Evet, işte insan çok samimi olmalı şuurundan vize alamamış sözleri gün yüzüne çıkarmamalı, riyakarlık ifade eden sesleri sineye gömmeli ve asla kimseye duyurmamalı, mevlid okuyan da, ilahi söyleyen de ve birkaç kelam ederek o günün ehemmiyetini dile getiren de mutlaka çok samimi olmalı. O güne ve o sözleri söylemeye önceden hazırlanmalı, Vazetmeye etmeye giden bir insanın aman gözüme bir leke girmesin, kulağıma bir kir bulaşmasın, kafam dağılmasın, aman bir günahkar olarak halkın karşısına gitmeyeyim diyerek dikkat ve teyakkuz içinde camiye yürümesi gibi ki vazu ı nasihatın mümin kalplerde makez bulması adına bu çok önemlidir. Mevlid programlarında vazife alan insanlar da samimiyet ve ihlasa çok dikkat etmeli süslü püslü şeylerle değil samimiyetle lebriz edilmiş bir gönüle kalbin süs ve zinetiyle halkın karşısına çıkmalı. Diğer taraftan hem mevlüt okurken hem de daha geniş ve muhtevalı mevlüt programları düzenlerken monotonluktan mutlaka kurtulmak lazım. Bugün genel itibarıyla mevlüt merasimleri o kadar o kadar monotonlaşmıştır ki avamdan kimseler bile onları dinlerken sırada neyin olduğunu neden sonra ne geleceğini bilirler. Okuma üslubu ve o birbirinden güzel makamlar bile monotonluğun ülfetin kurbanı olmuştur. Mesela şimdilerde herkes farklı bir üslubu esas alsa da belli bir dönem itibarıyla mevlüt okuma şekli kısaca şöyleydi. Tevhid bahri sabah makamıyla okunur Özellikle her ki diller bu duada buluna Fatiha ihsan nedeni ben kuluna beyti mutlaka Hüseyin'in makamında icra edilirdi. Duadan sonra Hicaz makamına geçilir, Nur Bahri'nin sonunda Rast makamına başlanırdı. Sonra aynı makamda Selatü Selam getirilirdi. Viladet Bahri'ne de bu makamla başlanır, peşinden Hüseyin'i perdesine geçilirdi. Doğdu ol saatte ol Sultanı din derken segah'ta karar kılınırdı ki burada segah makamının seçilmesinin sebebi Salatü ümmiye okunacak olmasıydı. Sonra tekrar Hüseyin'in makamında merhaba bahrine girilir ve bu bölüm genellikle hüzzam makamında bitirilirdi. Miraç ve münacat bahirleri uşşak makamıyla okunup ümmetimden razı olsun ol muin mısrası Hüseyin'i makamıyla bağlanırdı. İşte bu şekilde başlayıp devam eden ve aynı tonda biten bir mevlüt hele bir de kalp heyecanlarıyla icra edilemiyor ve aynı coşkuyla dinlenmiyorsa bütün bütün sıkıcı ve monoton bir hal alacaktır. Oysa o sözler çok güzeldir. Anlatılan mevzular çok derindir. Ama maalesef üslup eksikliği mananın önüne geçmektedir. Ben bir cenaze evine gittiğimde başıma geçen hadiseyi arz edeyim bu münasebetle. Merdivenlerden çıkıyorum, yukarıda da mevli dokunuyor. Yukarıdan aşağıya da böyle e, çok güzel giyimli, kuşamlı 3-5 insan aşağıya doğru iniyor. İşte ev diyelim ki 3. veya 4. kattaysa biz 1. ile 2. kat arasındaki merdivende karşılaştık bu adamlarla. Adamlar birbiriyle şunu konuşuyor bakın. Yahu arkadaş, anladığımız bir şey de yok. Adam uzattıkça uzatıyor. Ne yapayım ya? Bir sabır, iki sabır en sonunda dayanamadım, kalktım. Belki şimdi onlar da yanlış anlamışlardır ama ne yapalım kardeşim? Şimdi birbiriyle böyle bu şekilde konuşuyorlar. Ve sonra girdik, biz de dinlemeye başladık. Hani o Efendimizin gelişiyle ilgili herkes ayağa kalkıyor. Orada insanların niçin ayağa kalktıklarını bile bilen yok. O ona, o ona, o ona bakarak... Mevlid okuyan hocalara bakıyorlar ayağa kalkıyorlar. Çünkü okunan sözlerden kimse bir şey anlamıyor ki. Şimdi bu noktadan burada işte bu Mevlid'in sözleri güzel olmasına rağmen anlatılan mevzular çok derin olmasına rağmen maalesef üslup eksikliği mananın önüne geçmekte. Onları o şekliyle besteleyenler çok güzel ve faydalı bir iş yapmışlar. Makamları cennet olsun. Fakat kanaati acizanemce diyor büyüğümüz. Bu türlü şeyler aylık ya da en fazla senelik olmalı, aynı şeyler tekrar edilmemeli, her defasında o işe ayrı bir boğut ve zenginlik katılmalı. Bildiğiniz gibi güzel bir güfte belki 20 insan tarafından 20 türlü besteleniyor ve farklı farklı icra ediliyor. O bestelerin her biri de güfteye ayrı bir mana katıyor ve böylece o sözleri bir kere daha ilk günkü tazeliğiyle insanlara sunmak mümkün oluyor. İsterseniz o farklılıklara da bir tasrif nazarıyla bakabilirsiniz. Onları bazı mâne ve muhtevaları yeni bir ses, yeni bir söz, yeni bir eda, yeni bir üslup ve yeni bir icra ile ortaya koyma şeklinde yorumlayabilirsiniz. Evet, ayrıca o tür programlarda seslendirilecek ilahi ve kasidelerde de böyle bir zenginliğe ihtiyaç var. Sadece Yunus Emre ile yetinme. Yalnızca niyazı Mısri'ye takılıp kalma da o mübarek toplanmaları matlaştırır. Günümüzün insanı çok farklıdır. Dünkü sözler çok samimi de olsa bugünün insanına avamca gelebilir. Dün çok güzel şeyler söylendiği gibi bugün de söylenmektedir. Yarın da çok güzel sözler söylenecektir. Aynı ifadeleri aynı üslup içerisinde tekrar edip durma ve bu şekilde bir araya gelmiş olma marifet değildir. Asıl mesele Efendimizin viladetini gerçek bir bayram olarak duyma ve duyurma ona vusat duygusuyla dolma ve gönüllerde onun vusatına iştiyak uyarma dua ederken de aynı coşkuyla el kaldırma ve kalplerin bam teline dokunma nihayet insanlarda bir heyecan tufanı oluşturma ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o an gökten iniyormuş gibi bir ruh halete hasil etmektir hani Arif, Nihat, Asya, Derya, gel ey Muhammed. Bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hac'dan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. İşte öyle yeni bir ses olmalı. Bambaşka bir soluk ve derin bir heyecanla program ortaya koymalı. Nihayet orada hazır bulunanlar gönülden yakarışa geçmeli. Ve Miraç'tan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır demeli. Diğer önemli bir husus da bu programların aynı zamanda bir mesaj vermeye matuf olmasıdır. Mevlid, ilahi, kaside ve şiirler zihinleri hazırlamalı, ruhlarda heyecan hasıl etmeli. Daha sonra da önceden çok iyi belirlenen bir mesajla program hitama erdirilmeli. Yani sona erdirilmeli. Efendimiz'in hayatı ı bir husus anlatılmalı. Onun cevami-ül kelim dediğimiz az söz ile çok manayı ifade eden hadisi şeriflerinden biri nakledilmeli. Ya da ümmetinin ferdi, ailevi ve içtimai problemlerinin çözülmesiyle alakalı bir husus dile getirilmeli. Fakat verilmek istenen mesaj gibi o mesajı seslendirecek olan insan da önceden belirlenmeli. Sadece sesi ve nefesi gür, ilmi derin kimselere değil. Aynı zamanda kalbi heyecanları coşkun ve gönlündeki peygamber sevgisi engin insanlar bulunup onlara söz hakkı verilmeli. O insanlar da öyle mübarek bir program için çok ciddi ön hazırlık yapmalı, gönüllerini ortaya koymalı ve konuşurken bile o işin hakkını verememe mahcubiyetiyle, Mehmet Akif gibi perişan sözlerimden bıkma Hoşgör ya Resulallah Kulun şeydadır ama açtığın vadi de şeydadır deyip inlemeliler Ya da İslam'ın garipliğini ve ümmetin kimsesizliğini vicdanlarında duyup O muzdarip şairin pek hazin bir mevlüt gecesindeki yanık nameleriyle Cenab-ı Hakk'ın dergahına yönelmeliler Yıllar geçiyor ki ya Muhammed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 Ey nebi Masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez, ümmeti bırakma böyle mazlum. Evet kıymetli dinleyiciler. Böyle bir ifade, böyle bir cevap ve kutlu doğum haftasında gül dağıtma meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru daha var. Bunu da inşallah... Sohbetimin ikinci bölümünde sizlere arz etmek istiyorum. Yine soruyu ben ikinci bölümde bir daha ifade edeceğim ama soruda deniliyor ki kutlu doğum haftasında gül dağıtma meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte bu sorunun cevabını inşallah ikinci bölümde sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdilik bir ilahi veya ezgi arasıyla sizleri baş başa bırakıyorum efendim. Cen seni aşık oldum birisine girdim bahçesine aşık oldum. Selam verir bana Girir ben You make me Daha önce de ifade ettiğim gibi, büyüğümüze sorulan bir soru daha var. Soruda deniliyor ki, kutlu doğum haftasında, gül dağıtma meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevaben şu şekilde ifade ediliyor, Mevlid-i Şerif kutlamalarının, Hz. İsa'nın aleyhisselamın viladetinden dolayı yapıldığı söylenen kutlamalara bir reaksiyon olarak ortaya konmasından endişe ediyorum. Mevlüd-i Şerif kutlamalarının, Hazreti İsa'nın viladetinden dolayı yapıldığı söylenen kutlamalara bir reaksiyon olarak ortaya konmasından endişe ediyorum. Sizin Paskalya Bayramınız, yılbaşınız varsa, Bizim de kutlu doğum haftamız var şeklindeki bir bayağı yaklaşma, yaklaşıma girilmesinden korkuyorum. Aynen öyle de. Bazı insanlar zeytin dalı uzatıyorlar. Biz de gül dağıtalım diyerek böyle bir işe kalkışılıyorsa bunu da tasvip etmiyorum. Aslında gül İslam dünyasında bilhassa Anadolu insanları arasında peygamber efendimize alem ola gelmiştir. Edebiyatımızda gül sevgilinin, insanlığın iftihar tablosunun remzidir. Rivayet olunur ki Miraç gecesi Allah Resulü'nün aleyhi ekmelü tehaya hazretlerinin mübarek terleri yeryüzüne düşmüş ve düştüğü yerde de kırmızı gül bitivermiştir. Halk arasında böyle bilinmiş ve böyle inanılmıştır. Bu rivayetin aslı var ise, Şahsen böyle bir şeyin olabileceğine inanırım. Efendimizin terinden değil gül bitmesi ırmaklar bile fışkırabilir. Ama aslı yoksa o türlü şeylere bir keramet elbisesi giydirmemek lazım. Fakat o rivayetin aslı olsa da olmasa da Mevlüt kandilinde Müslümanların gül hediye etmelerinin altında gül Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem teridir. ...anlayışı olduğunu zannediyorum. Şahsen bu şekilde gül dağıtılmasına bütün bütün karşı değilim ama... ...meseleyi zeytin dalına karşı gül şeklinde ele alarak... ...bir reaksiyon haline getirmeyi de uygun bulmuyorum. Kanatı ı meseleler reaksiyona bağlanmamalı... ...başka ve yeni şeyler bulunmalı... ...senenin değişik günlerinde bir aşure dağıtma, bir kitap hediye etme kurban etinden bir parça verme ve bir gösterinin içine Efendimizle alakalı bazı şeyleri de katarak insanlara cazip gelen bir usulle ilahi mesajı ulaştırma gibi yollar bir iki sene faydalı olabilirdi. Fakat zamanla bunlar da cazibesini yitirir ve birkaç sene sonra sevimsiz olmaya başlar. Öyleyse sonraki seneler için daha farklı metotlar bulmak Asıl itibariyle taze ve diri olan meseleleri, üslupsuzluğa kurban vermemek için alternatif espriler ortaya koymak gerekir. Mesela Efendimiz'e arz edebileceğimiz en güzel hediyeler, aynı zamanda bizim için de şefaat vesilesi olan Selatü selamlardır. Ya da onun mübarek sözlerini öğrenip başkalarına da öğretmektir. Efendimiz'e arz edebileceğimiz en güzel hediyeler, Aynı zamanda bizim için de şefaat vesilesi olan salatü selamlardır ya da onun mübarek sözlerini öğrenip başkalarına da öğretmektir. Bir yerde arkadaşlarımızın yaptığı gibi cevamül kelimden yani hadis-i şeriflerden 40 kadar hadis-i şerif seçilip kitapçık halinde veya küçük kartlara yazılmış olarak hediye edilebilir. Bu sene şu hadisleri seçersiniz. Gelecek sene de bir başka kırk hadisi hediye edersiniz. Onları verirken de, Bu armağanı vermemizin bedeli, Bir sene içinde, Bu kırk tane hadisi şerifin ezberlenmesidir dersiniz. Böylece, Her sene, Her ay, Her gün, Yepyeni olan insanlığın iftar tablosu için, Taptaze hediyeler sunmuş olursunuz. Evet, Gül dağıtmanın, Tamamen karşısında olduğumu söylemek istemiyorum fakat onun reaksiyonel bir tavır olduğunu da ifade etmeliyim. Gül verme ve zeytin dalı uzatma gibi şeyler İslam kültüründe yoktur. Bizim kültürümüzün temel kaynakları kitap, sünnet, icmai ümmet ve kıyas-ı fukaha gibi esaslardır. Bizim bunlara bakmamız ve bunlarla işaret edilen yollarda yürümemiz gerekir. Bu ifade aslında beni çok derin bir düşüncelere, duygulara itti ama şu anda ne zamanımız o duygu ve düşüncelerimi ifade etmeye yetiyor ne de mekanımız. Çünkü maalesef bizim doğuşumuzdan ölümümüze kadar, doğduğumuz andan vefat ettiğimiz güne kadar. Nişanlılığımızdan, ticarete başlamamızdan, okula gitmemizden, evlenmemize kadar Evden, evin içerisini donatıp yerleştirmemize kadar Bak insanlarla münasebetlerimizden her türlü gece ve gündüzümüze kadar Bütün bu çerçeveleri, bu sınırları belirleyip ortaya koymuş olan kaynaklarımız var bizim. Nedir bunlar? Kitap yani Kur'an, sünnet yani hadis-i şerif, eğer biz şu 20. asır insanı olarak, bu ikisinde, kendi dar idrakimiz içerisinde, hmm. eğer o sorularımıza cevabı bu ikisinde bulamıyorsak, o problemlerimizin halini bu ikisinde bulamamışsak, sonrasında icmai ümmet var, Sonrasında da kıyas-ı fukaha var. İşte bizim bunlara bakmamız ve bunlarla işaret edilen yollarda yürümemiz gerekir. Ama maalesef bir şeyi birileri örf adet olarak gelenek görenek olarak çıkarmış. Başka insanların da gitmiş yapmış yapmış yapmış. Ve biz öyle hale gelmişiz ki geleneklerimizin, göreneklerimizin, adetlerimizin esiri olmuşuz. Adeta adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz ayetin ve hadisin önünde olmuş, Kur'an'ın emrinde önünde olmuş gibi onların esiri haline gelmişiz. Ama bilmem ki acaba şu günün insanının ne o gelenek ve göreneklere ne de sonradan zuhur etmiş adetlerin esirliğinden kurtulmaya gücü yeter mi? Çok zor. İşte... Bu gül dağıtma meselesi de diyor bakın. Gül verme ve zeytin dalı uzatma gibi şeyler İslam kültüründe yoktur. Bizim kültürümüzün temel kaynakları kitap, sünnet, icmai ümmet ve kıyası fukaha gibi esaslardır. Bizim bunlara bakmamız ve bunlarla işaret edilen yollarda yürümemiz gerekir. Yoksa yapıp ettiklerimiz kendi yakıştırmalarımız olmaktan öteye geçemez diyor büyüğümüz. Evet kıymetli dinleyiciler bir sabahın bereketi programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi programımı yine Efendimiz'e ait sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait derken yani Efendimiz için söylenmiş bir şiirle kapatmak istiyorum. Tabi Hasan bin Sabit'in dediği gibi radıyallahu anh ben diyor Şiirlerimde Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem'i övmedim. Şiirlerime onun adını koymakla şiirlerimin arasının şiirlerimin içerisine onun adı geçmekle şiirlerimin içinde onun ismi geçmesiyle benim şiirlerim değer kazandı diyor. İşte bizde sohbetimizin zaten baştan beri mevzusu da onunla ilgili ama yine sohbetin sonunu inşallah ona söylenmiş bir şiirle kapatayım ve yarınki bir sonraki sabahın bereketi programında buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı günler dileyeyim. Tutaklarınızdan yine her zaman olduğu gibi dualarınız eksik olmasın. Dualarınız da Cenab-ı Hak katında kabul edilen duaların arasına dahil edilsin diyerek şiirime geçiyorum kıymetli dinleyiciler. Ay yüzlü.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 seninle uyandım ey dünyaya aştan gelen nur ey meh taban aydınlattı ziyan hayalimle gezip yine didarını andım aşkınla kıvrandım ey taptaze gül kakül amber saçı reyhan caziben ne yaman görmemiştir cihanda gözler sen gibi dilber